Ağzı belli Allah'ı, min Şeytan Rjeem. Bismillah al-Rahman al-Rahim. alemin Ve salat ala Rasulü Muhammad ve ala alihi ve salli ajamain. Canaba Allah. Geçen dersimizde gördüğümüz. Son ayet olarak 11. ayet-i kerimede insanın tabiatının en önemli özelliklerinden birisi olan aceleciliği söz konusu etmiş. Ve eğer insanın aceleciliği doğrultusunda Cenab-ı Allah da onun isteklerini kabul edecek olsa esasında insanların ömürlerinin hatta yeryüzündeki faaliyetlerinin varlıklarının sona ereceğini gösteriyor. Bu elbette ki bize de bir işarettir. Bize bazı hususlarda hatta bütün hususlarda hayırlı işler oldukları Şer an sabit olan hususların dışında. Çünkü حَيْرُ الْبِرِّ عَاجِلُهُ Bu kaide öbüründen istisna bir kaidedir. Yani iyinin hayırlı olanı çabuk yapılandır. Vaktinde yapılandır. Erken yapılandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da imandan sonra en faziletli amelin vaktinde kılınan namaz olduğunu bilhassa belirtmiştir. Dolayısıyla iyi ve önemli hususlarda, hayır oldukları belirtilen hususlarda acele etmeyi, vaktinde yapmayı, erken yetiştirmeyi, yani acele de vakitsizlik demek değildir burada. Vaktinde yapmak şartıyla erken yapmak manasına. Bunun dışında fıtratımız gereği, tahammülsüzlüğümüz gereği, efendim sıkıntılara gelemeyiş, bir gereği olan aceleciliğin insan faydasına olmayan insanın menfaatine olmayan bir husus olduğuna ne yapılıyor? İşaret edilmiş oluyor. Onun için Müslümanın günlük hayatında günlük hayatında eğer acele etmesini gerektiren şer'i bir gerekçe veya akli bir gerekçe veya tecrübi yani deneysel bir gerekçe yoksa ağır vakti geçirecek kadar da böyle savsaklamak da şey değildir. İstenen bir şey değildir. Bizim için o zaman ne, gere ne ölçü olacaktır? İşlerin hayırlısı ortalama olanlarıdır. Her işin kendisine göre bir ortalaması yani bir itidalli hali vardır. Müslüman İtidali hayatının bütün aşamalarında adaletten geliyor zaten itidal bildiğiniz gibi hakim kılmasını bilmesi lazım. Dolayısıyla insanlar acele ettikleri için mesela ne isterler? Derler ki ey peygamber madem söylediğin doğrudur o zaman Allah'ın azabı gelsin de helak olalım gidelim bakalım. Onların dediklerini kabul etse Cenab-ı Allah bu şekilde acele isteklerini helak olur giderler. Oysa Cenab-ı Allah'ın onları belli bir vakte kadar geciktirmekte bir muradı, bir hikmeti vardır. Bir hikmeti o zalimlerin, aceleci kafirlerin zürriyetinden iman edecek bir neslin çıkma, meydana gelme ihtimali bir diğeri de Belki aralarında tövbe edeceklerin bulunma ihtimali öbür türlü öyle de olmazsa, böyle de olmazsa zalimlerin, azaplarının, efendim, şaşkınlıkların, dalaletlerin içerisinde bırakılmaları, terk edilmeleridir. Bugün göreceğimiz ilk ayeti kerime de insanoğlunun aceleciliğinin menfi olan, yani olumsuz olan, hoş karşılanmayan, iyi olmayan, aceleciliğinin bir veçhesini göstermektedir. Diyor ki, estağidübillah, وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ دَعَانَا لِجَمْبِهِ ev قَاِدًا اَوْ, اَوْ قَائِمَا İnsana bir darlık, bir sıkıntı, bir musibet, bir bela gelip çattığı vakit derhal bizi yanına çağırır. Ya ...oturarak veyahut da ayakta durur haliyle bizi çağırmayı ne yapmaz? İh, e, ihmal etmez. İster yanı üzerinde yatsın, ister oturarak yatsın, bulunsun, ister ayakta bulunsun. Bizi hemen çağırır. Niçin? Çünkü insan acelecidir, tahammül yoktur. Karşı karşıya kaldığı bir sıkıntının bir an önce bitmesini ister. Halbuki daha önce geçirdiği rahatlık zamanlarının da kıymetini bilmiş değildir. Asıl burada insanın dikkat etmesi gereken husus şudur. Cenab-ı Allah bizleri madem hayırla ve şerle imtihan ediyor, her ikisi de madem ki bizim için bir imtihandır, o halde her ikisiyle imtihan edilirken, bu imtihandan yüz akıyla çıkmanın yollarını, çarelerini aramamız lazım. Bunun için de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize şu yolu göstermiştir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, müminin işine hayret edilir. Onun her hali hayırlıdır ve bu ancak mümine verilmiş bir özelliktir. Ancak mümine verilmiş bir özelliktir. Ona diyor bir darlık, bir sıkıntı, bir musibet İsabet ettiği vakit Sabreder Ondan dolayı Allahü Teala ona ecir yazar Bir nimet Sevindirici bir hadiseyle Karşılaştığı vakit Gelip çattığı vakit şükreder Bu da ona hasene olarak yazılır Bu da onun iyiliğine yazılır O halde Bizim madem Karşı karşıya kalacağımız hadiseler iyi veya kötü hoşumuza giden veya gitmeyen, faydalı veya zararlı bizim için, sıkıntılı veya rahatlık gibi iki türden birisi ise, her ikisinde de takınacağımız ona uygun tavır bellidir. Darlık, zorluk, sıkıntı, musibet ve benzerlerinde takınacağımız tavır, Allah için katlanmak ve sabretmektir. Nimet ve boluk, rahat ve huzur içinde bulunduğumuz zaman, o nimetin devamı için de en azından şükretmesini ihmal etmeyeceğiz. Çünkü şükrün bir özelliği var. Eskilerin deyimiyle şükür diyor, eşşükrü kaydül mevcud ve saydül mefkud şükür, mevcut olanı bağlar, orada sabit kalmasını sağlar. Mevcut olmayanı da avlayarak senin eline geçmesini sağlar diyorsun. Onu avlarsın mevcut olmayanı. Bu manada bir tabir, bir ifade. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da zaten bunu söylüyor. Ne diyor? Le اِنْ شَكَرْتُمْ le اَزِيدَمْ Şükrederseniz mutlaka ben size daha fazlasını vereceğim. O halde bir de şu var. İnsanın başına bir darlık ve sıkıntı geldiği zaman, o darlık ve sıkıntıya karşı tahammülsüz bir tavır takınmadan önce, o halinde bile, o halinde bile Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırlasın. İsyan etmemenin en güzel yollarından birisi de budur. Say bakayım Allah'ın üzerindeki nimetleri. Sana bilmediğini öğretti mi? Sana imanı nasip etti mi? Sana zevce, evlat, çoluk, çocuk, sahat, afiyet, yemek, içmek, muhtaç olmamak, gidip gelebilmek, el ayak yerinde vesaire vesaire. Bunları verdi mi? Veya bunların birisini verdi pek çoğunu diğerlerini verdi vermedin mi? En zorlu ve sıkıntılı bir insanı düşünün, o insan bile. Eğer dünyaya gerçek bir gözle sahip olduğu nimetlere gerçek bir gözle bakabilirse üzerindeki nimetler karşı karşıya bulunduğu sıkıntılardan, darlıklardan, musibetlerden çok daha fazladır. Geriye mantıka ne yapmak kalıyor Cenab-ı Allah'a şükretmekten başka bir yol kalmıyor. Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı ne olarak nitelendiriyor? Pardon Nuh Aleyhisselam'ı innehu kana abdan syukur. Allahu ekber. O çok şükreden bir kuldu. Ne rağmen 950 yıl nübüvvet vazifesini hakkıyla ifa edip tekzib edilmesine, yalanlanmasına rağmen. Bakın bu kolay bir şey değildir. Biz Sıradan bir doğruyu söylediğimiz zaman hasbel kader birisi de bizim o doğruya şüpheli ve tereddütlü baktığı zaman küplere biniyoruz. Tahammül edemiyoruz. Ben doğru söylüyorum sen nasıl kabul etmezsin diyoruz. Zıvanadan çıkıyoruz bazen. Öyle mi? Öyle. Ama o abdişekur çok şükreden bir kul Nuh aleyhisselam 950 yıl nübüvvet gibi hakkın da hakkı bir davada tekzip ediliyor ve şükrü elden bırakmıyor. Bundan daha ağır imtihan beşeriyet hayatında insanlar için tasavvur edilemez. Ancak peygamberler şunu unutmayın. Unutmayalım. En büyük zorluklarla musibetlerle peygamberler karşılanmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın Evladının kafir olması musibetini bir kenara bırakın. O, o da elbette büyük bir musibet. Tekzip edilmesi, 950 yıl davetinin dinlenmemesi. 950 yıl davet neticesinde her yıl bir kişi bile iman eden düşmüyor ya. Yıla bir kişi düşmüyor. Gemiye binenlerin sayısı belli. Tabuna buna rağmen bu kul şükrediyor. Eyyub Aleyhisselam'ı düşünün. Hangimiz veyahut da Aleyhisselam'ın musibetine uğrayacak bir insan, uğramış bir insan daha başka düşünebildik mi? Gördük mü? Dünyayı musibet. Ama iman varken inanın bütün musibetler hafifletilebiliyor. İşte Eyyub Aleyhisselam ile o musibetleri açtı. Kavminin en zengin insanı. Evladı, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, sahati, sağlığı her şeyi var. Hepsini kaybediyor. Sağlığı dahil. Yanında en samimi arkadaşları bile rivayetlere göre geldiği zaman o odanın bir tarafında onlar kapının yanında. Ona hal hatır sorarlarmış. En samimi arkadaşları bunlar. Çoluk çocuğundan bir aynı sabır ve metanetle ona hizmet eden bir zevcesi kalıyor. Bu sabrının neticesinde Cenab-ı Allah ona evladlarının kadarı da, kaybettiği çocukları kadarını, balının mülkünün bir miktarını, bir o kadarını ne yapıyor? Tekrar Cenab-ı Allah ona geriye hesab ediyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ Sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız verilir. Sabırdan niye bahsettik? Çünkü acelenin zıttıdır. Acelenin panzehiridir. Acelenin getireceği zararları ortadan kaldırır. Acelenin zararlarını halk arasında da ne diyorsun atasözünde? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Acele seni öfkelendirir. Öfke de seni acele etmeye hareket, sevk eder. Bu sefer zarar edersin. Bir karın olmaz. Çünkü öfke ve acele aklı ve aklın muhakemesini askıya alır. Oysa Cenab-ı Allah bu aklı Adalet duygularını, dengeli ve itidal duygularını bizlere hayatımız boyunca bizi yönlendirsin, doğru yolda yürütsün diye vermiştir. İnsaniyetimizi acele ederek, kızarak ne yapmayalım? bakarımızı şey etmeyelim, ortadan kaldırmayalım. Eğer diyor insana diyor bir darlık, bir sıkıntı isabet ederse bizi yanı üzerinde yatarken yahut otururken veya ayaktayken derhal çağırır yardıma çağır, Hay hay. Çünkü insanın temel üç hali bunlar. Ya yanı üzerinde yatar ve oturmaktadır ve ayaktadır. Bütün hallerinde yani davet eder. Güzel bir şey. Bütün hallerde Allah'ı çağırmak. Bütün hallerde Allah'a dua etmek. Bütün hallerde Allah'ı hatırlamak. Bütün hallerde Allah'ın seni gözettiğinin şuurunu devamlı Dinç tutmak, diri tutmak. Allah'ı kısacası hiçbir durumda unutmamak. Her zaman olması gereken bir hal bu. Ama darlık anında böyle. Ondan sonra ayet çünkü olumsuz bir örneği veriyor. Ama diyor ki... فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ Onun üzerinden sıkıntısını dua etti ya... Cenab-ı Allah biz de diyor sınav olmak üzere... Hemen onun isteğine uygun olarak sıkıntısını açıp giderdiğimiz vakit şu felakete bakın iki yüzlülüğe bakın samimiyetsizliğe bakın merra ke allem yed'una ila darr başına gelen bir darlık ve bir sıkıntı sebebiyle bize dua etmemiş gibi çekim gider. Başına alır gider. Sabırmış, metanetmiş nimetin kıymetini bilmekmiş bu nimetten başkalarının istifade etmesini sağlamakmış Allah'a şükretmekmiş bunların hiçbirisi hatırına gelmez diyor bunların hiçbirisini hatırlamaz Kezalik züyine lil ma kenu ya'melun İşte bu şekilde israf edenlere israf günahta haddi aşmaktır her bir günah haddi aşmaktır günahkar kimseye Müsrif denilir aynı zamanda. Sadece malını saçıp savuran o özel manasıyla müsrif'tir. Fakat genelde bütün günahkarlar israf ediyorlar. Nelerini israf ediyorlar? Günahta iyiliklerini, hasenatlarını tüketerek israf ediyorlar. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ De ki, ey kendi öz nefisleri aleyhine, hadi aşan, israfa giren, aşırı günah işleyen manasına burada, israf yapan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O en israfın en büyüğüdür işte o. Küfürdür yani. Allah artık rahmeti bana yetişmez. Ne demek? Allah'ın rahmeti, vesiat külle şey, her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Küfürdür. Ya is, Küfürdür. Allah'ın rahmetinden ya'is etmek, ümit kesmek, küfür. Heh. İşte bu şekilde diyor müsriflere, yani haddi aşan günahkarlara yaptıkları süslü gösterildi, güzel gösterildi. Kim tarafından? Şeytan taraf. Bazı örnekler. Çoğu günahkarlar günahlarını gerekçelendirmek veya küçük göstermek için ne yaparlar? Daha büyük günah işleyenleri bulurlar. Onları kendilerine örnek olarak gösterirler, onlarla teselli bulurlar. Ya bir adam düşünün. Evlenme söyleyeyim. Evinin mutfağı yanmış. Bu adam tamamıyla evi yanmış olanları düşürüp mutfağının sadece adeta yanmadığını hesaba katıyor. Öyle zannetmeye çalışıyor. Teselli bulmaktan bahsetmiyorum. Öyle zannediyor. Ben mutfağım yanmamış gibi yine hareket ediyor. Ya senin mutfağın yanmış. Mutfağın yanmış öbürleri de yanacaktır. Söndürme sen yanacaktır. Tevbe onu orada durdurur ve söndürür. Ama tövbe etmezsen senin de evinin tamamı dayanar. Belki yeri gelir apartmanın tamamını dayanmasına sebep olur. Çünkü bir kötünün dedikleri gibi yedi mahalleye zararı vardır. Bu bir vakadır. Bu bir gerçektir. Toplumsal hayatta kötülükler de tıpkı hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi intikal eder, yerinde durmaz. Bir taraftan öbürüne öbüründen öbürüne etkiler. Onun için İslam'da emr bil maruf nehi anil münker vardır. Çünkü emr bil maruf enhi anil münker şey yapılmazsa o toplum biter. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer diyor zulmiyedenin, münker işleyenin eli münkerden çekilmezse artık o insanların cenaze namazını kılın. O toplumun o manada bir deyim kullanıyor. Onlardan veda edin diyor. Onlara veda edin diyor. Onlarla vedalaşın. O toplumun işi bitmiştir yani. budur Ve buna benzer tabi emr bil maruf ile ilgili. Epey ibretli hadisler, rivayetler, Kur'an-ı Kerim'deki buyruklar vardır. Onları inşallah zamanı gelince ilgili ayetlerde zikrederiz. Müsriflere bu şekilde kendilerinden daha günahkar olanları hatırlayarak, zikrederek, şey ederek, onlarla teşrik mesai yaparak onların varlıklarıyla teselli bulurlar. Kendi günahlarına gerekçe ve mazeret üretirler fakat Onların yapmaları gereken bu değil. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle evlere girilmesi gereken yerden girmiyorlar. Bu işin usulü bu değildir. Günahtan vazgeçmenin bir yolu salih insanları hatırlamaktır. Salih insanlara imrenmektir. Ve onlar gibi olmaya çalışmaktır. Allah'ın rahmetini hatırlamaktır. Allah'ın rahmetine dönmenin yollarını aramaktır. Allah'ın rahmetini celbetmenin çarelerini bulmak ve bunları yerine getirmektir. Bunlar olmadan olmuyor. Şeytan onlara amellerini güzel gösterir. Canım ne var ki bunda? Veya ne olacak? Ya kardeşim ben bir şey yapmıyorum ki. Kimsenin malını zorla almıyorum ki. Alt tarafı kumar oynuyoruz. Alt tarafı işte... Malum bir yığın isimleriyle ben sohbetimizin nezahetini bozmak istemiyorum. Bir yığın kumar yolları var. Ya ben kimsenin denginin malını alıp çalmıyorum, çırpmıyorum, beğenmiyorum. İşte böyle oynuyoruz, kazanıyoruz işte. Veya kaybediyoruz işte. Kardeşim sen bu felsefeyi veya bu yanlış mantığı bırak. Müslüman olarak senin üzerinde durman gereken nokta şudur. Cenab-ı Allah ne diyor bana sana hepimize? La ta'kulû emvâlekum beynekum bil bâtil. Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz diyor. Bir ayet-i kerimede ve <gülüyor> tudlû biha ila'l hukâm diye devam ediyor. Bir ayet-i kerime إلا أن تكون تجارة حاضرة Her iki yerde de Cenab-ı Allah batıl yollarla yemenin sebep olacağı neticeyi belirtiyor. Ne? Bir. Birinci ayette o ayeti kerime kendi aramızda biz batılı yersek batılı bu sefer yöneticilere de yedirmek için onlara ayrıca batıl yere para yediririz. Yöneticiler hakimler bizden rüşvet alır onlara rüşvet veririz. Onlar da haklıyı haksız haksızı haklı yaparlar. Bizden aldıkları rüşvet karşılığında. Yani adalet artık ortadan kalkar her şey parası olanın malı olur, satılır, alınır, verilir. Öbüründe ise artık helal lokma kalmaz. Ticaret artık meşruiyetini kaybeder. Ticaretin meşru alanı alabildiğiyle daraltılır. Ve hep meşru olmayan yollar ve ticaretler her gün şeytan yeni bir şey icat ediyor. İşin içerisindesiniz inanın bazen öyle ticaret güya. Sözüm ona şekiller soruyorlar sorular soruyorlar ki aklımız hayalimiz duruyor ya bu, bu işi bu şekilde böyle bir güya ticaret yolunu ancak şeytan düşünür. Maazallah öyle şeyler bulunuyor öyle şeyler şey diliyor. Niye? Çünkü insan kapitalist insan artık ona odaklandı. Hak yolla yet, yetinmiyorlar. Malların hak ve adaletli yollarla yenilmesi onlara yetmiyor artık. Batıla sapıp duruyorlar. Velhasıl şeytanın bu şekilde insana günahı süslü göstermesi, günahkarlara süslü göstermesi neticesinde toplumun karşı karşıya kalacağı felaketin boyutları inanın anlatmakla bitmez. Hatta bazen zihden bile onu takdir etmek, nereye kadar varacağını tespit etmek mümkün olamaz. Zararları büyük. Onun için gerçekten mümin olarak bizler zaten buna iman ediyoruz. Fakat bu imanımızın çok müşahaz bir şekilde hem amellerimizde hem tebliğimizde kendisini bulması lazım. Beşeriyetin eğer saadeti varsa ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'in sünnet-i sediyenin gösterdiği yoldadır. Yani İslam şeriatının gösterdiği yoldadır. Bunun dışında beşeriyet saadet değil felaketin peşinden gelir. Bunu çok açık ve net olarak gayet anlaşılır bir şekilde söyleyecek, ilan edecek bunları insanlığa bildireceğiz. Vazifelerimizin arasında bu da vardır. Şimdi bu şekilde günahları kendilerine süslü gösterilenler, geçmişten mevzu bahis edilerek, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz, kıssalara ve geçmişe pek çok zamanda ne yapıyor? Göndermelerde bulunuyor. Diyor ki, وَلَقَدْ اَهْلَكْنَ الْقُرُونَ min قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُونَ Bu bir uyarı, bir tehdittir. Ayağınızı denk alın diyor. Ne diyor? Ant olsun. Zulmettikleri zaman, zulmetmeleri sebebiyle sizden önceki nesilleri ant olsun helak ettik. Helak bu kavmini helak ettik, Ad semut kavmini helak ettik, Firavun'u helak ettik, Nemrod'u helak ettik, şunu helak ettik, bunu helak ettik. Ve bunlar öyle sıradan kavimler değildi. Zamanının, zamanlarının, çağlarının en güçlü kavimleri idiler. Ad da semut da öyleydi, Firavun da öyleydi, Öbürleri de öyleydi. Güçlerine rağmen, imkanlarına rağmen Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle fenak kabu fil bilat ülkeleri her tarafı delik deşik etmişlerdi. Arşınlamışlardı. Her yerde bir şeyler yapmışlardı diyor. Aynı şekilde Firavun'dan bahsederken kazıklar sahibi Firavun'dan bahsediliyor. O bile helak edildi. Bunlar demek ki bakın demek istiyor. Sizden daha güçlü veya kendilerini güçlü kabul eden ve gerçekten de Beşeriyetin ölçüleri içerisinde güçlü olan kavimler isyan edince, baş kaldırınca hayatları devam etmedi. Evet. Nerede Koca Roma İmparatorluğu dünyayı dize getirmişti. Geriye sadece onlardan bir yığın taş harabe kaldı. Değil mi? Hey güzel güzel heykeller şunlar bunlar ahlaksızlıklarıyla ve zulümleriyle çekip gittiler dünyada Roma'yı medeniyetinin iki tane karakteristik özelliği vardı ve ikisi de helakine sebep oldu helakinin en önemli iki sebebidir zulüm zulüm ve hayasızlık sömürü zulüm ve hayasızlık bu çağın da en büyük iki musibeti bunlardır. Sömür, zulüm ve hayasızlık. Bu medeniyetin bağrındaki böyle bekleyen patlamaya hazır bomba budur. Şu çağdaş medeniyet denilen medeniyet. Bundan patlayacaktır. Ya kendisini ıslah edecek, düzeltecektir. Medeniyetlerin Allah'a dönmeleri halinde ömürleri uzar. Yunus Aleyhisselam kavmi buna örmektir. Eğer tövbe etmeselerdi helak edileceklerdi. Ama tövbe ettiler Allahü Teala helaki onlardan kaldırdı. O kadar yaklaşmıştı ki bir bulut gibiydi. Helak azap gelmişti. Ama yalvarıp yakardılar samimi bir şekilde Allah'a döndüler. Biz Yunus kavmi gibi bakarsınız bu 21. asır medeniyeti de tövbe edebilir. Bu medeniyetin mimarları veya öncüleri veya sahipleri, maddeciler, materyalistler, sömürgeciler, zalimler, gaddarlar tövbe edebilir. Ederlerse ömürleri uzar. Ya Veya medeniyetlerine yeni bir ruh katılır. Etmezlerse helak olmak kim ne derse desin mukadderdir. Bu medeniyet bu şekilde gitmez. Gitmez. Nereye kadar gidecek? Bir defa nesil bitiyor. Sahih nesepli nesil kalmadı neredeyse. Yok. Niye evleneyim ki diyor evliliğin külfetine gireyim ki diyor. Evlilik bir külfet geliyor onlara. İstediğim zaman istediğimle ifade erindeyse diyorken kendim niye evleneyim ki diyor. Çoluk çocuk evvelime söyleyeyim kadındırdırı kocadırdırı bunlarla mı uğraşacağım? Ne lüzumu var? Ha. süt için ne kadar şey dedim? Niye uğraşayım bu kadar milletle, bu kadar el alemin derdiyle bana Ne Hadi bu ne oldu? Nüfus yaşlandı. Samimi söylüyorum. Bugün Avrupa'yı ayakta tutan Avrupa'da yaşayan ve Avrupa'nın dışından gelmiş olan Arabıyla, Türküyle ve diğer kavimleriyle Müslümanlar. Onları çekin oradan Avrupa o yaşlı sınıfıyla biter. Budur. O halde zalimler geçmiş zalimlerden ibret alsınlar. Onlar helak edildi. Siz de helak olmak istemiyorsanız diyor Kur'an-ı Kerim'in bu buyruğu onlar gibi olmayın diyor. وَجَاَتْهُمْ bil بِالْبَيِّنَاتِ Halbuki Rasulleri onlara apaçık delillerle belgelerle gelmişti. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Onlar bir türlü iman edecek değillerdi, etmediler de. كَذَٰلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ mujrimin. <الْمُجْرِمِينُ> yani onların iman edeceklerine dair bir ümidimiz olsaydı onları helak etmezdik. ve كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Bu demek. İman edecek değillerdi daha. Ömürleri daha da uzasaydı yine iman etmeyeceklerdi. Yeryüzü bu kadar fesadı kaldırmaz diyor Cenab-ı Allah adeta. Onları helak ettik diyor. Kezalike neczil kavmel mujrimin. Biz günahkarlar topluluğunu işte bu şekilde cezalandırırız. Bunlar kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyete birer uyarıdır. Birer ultimatomdur. İlahi uyarılar, ilahi tebliğler ikazlardır. Demeyin ki bizim gökdelenlerimiz var, bizim gezegenler arası giden, efendime söyleyeyim araçlarımız, gereklerimiz uzay gemilerimiz var, uçaklarımız var, denizaltılarımız var, şunlarımız var, bunlarımız var. Bunları söylemeyin. Bunları söylemeyin. Kainatın genelinde çok basit bir hadise olan ufacık bir Tusinami Japonya'nın bilmem neresini ne kadar geriye götürüyor. Sıfırlıyor hatta. Sıfırın altına indiriyor. Bu bir tehdit değildir, bu bir ikazdır. Bu bir uyarıdır. Kendinize gelin diyor Cenab-ı Allah. Kendinize gelin. Ne yapabiliriz ki? <gülüyor> Cenab-ı Allah at kavmini, o dağları oyan at kavmini bir rüzgarla helak ettiğine göre, lut kavmini şehirlerini olduğu gibi kaldırıp tepe tatlak edip baş aşağı yere indirdiğine göre şehirleriyle beraber senin ne ifade eder. Onu yapan Allah haşa bunu yapmaktan aciz bilir. Yapmıyorsa sebebinin başında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rahmeten lil alemin olması geliyor. O alemlere rahmet olduğu için artık Cenab-ı Allah bu şekilde toptan imha ile helaki yapmıştır? Kaldırmıştır. Yoksa bunlar helak edilecek, edilmeyecek değillerdi. Yine bir şekilde Cenab-ı Allah farklı şekillerde onları uyarıyor, helak ediyor. E, hat, hadi diyelim ki dünyada helak olmadı. Ahireti inkar, ahiretin olmaması manasına veya ahiret azabıyla karşılaşmamak için bir teminat değildir. Sen istediğin kadar inkar et. O vardır. İnkar etmen seni azaptan kurtarmaz. Ey inkarcı gafil zavallı. İdrak edemiyorlar. İdrak edemiyorlar. Bunu kavramaları lazım. Resuller çünkü apaçık deliller getirdikleri halde iman etmediler ve iman edecek de değillerdi. Şimdi Peygamber ve sellem'in bir hadisinden hareketle şunları söyleyeceğiz. Diyor ki Aleyhisselatü Selam, peygamberler ne bir dinar ne bir dirhem miras bırakmışlardır. Peygamberler ancak ilmi miras bırakırlar. Diğer bir hadiste ilim adamları peygamberlerin mirasçılarıdır demişlerdir. Dolayısıyla babanızdan milyarlar trilyonlar kalmadı diye üzülmeyin. Peygamberin ilminden bir parça mirasınız varsa çok daha zenginsiniz. O büyük bir varlık çünkü. Peygamber mirası alıyorsun. Ne kadar büyük bir şey. Ha. Peki peygamberler neyi miras bıraktı? İkinci hadiste belirttiği gibi Aleyhisselatü Vesselam, ilmi miras bıraktılar. Peygamberler ilmi ne yaptı? Önüne gelen herkese anlattı. Hançerelerinin kaldırabildiği kadar yüksek sesle herkese tebrik ettik. İlmi gizlemedi. Anlatıp durdular. Hangi yolla güçleri yettiyse tebliğlerini insanlara o yolla ulaştırdılar. Her birimiz kendi çapımızda bir peygamber mirasçısıyız. Vazifemizin ne kadar şerefli olduğunun şuurunda, bilincinde olmak zorundayız. Evet. İfademe lütfen dikkat buyurun. Her birimiz kendi çapımızda bir peygamber mirasçısıyız. Bu mirası peygamberlerin yaptığı şekilde ecrimizi Allah'tan bekleyerek her vesileyle insanlara ulaştırmanın yollarını aramalı bunu ihmal etmemeliyiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladılar. Tabii bu ayet-i kerime öncelikle onu yalanlayanlar için bir tehdittir. Fakat dediğimiz gibi sık sık sırası geldikçe söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki bir kitaptır. Onun çağdaşları için mevzu bahis olan her bir gerçek kıyamete kadar gelecek olan bütün beşeriyet için aynı geçerlidir. Sonra ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in bu gibi ayetleri, şimdi okuyacağım ayet ve benzerleri, bu ayet ve benzerleri, genel itibariyle kıssalar ve kıssalara yapılan atıflar, aslında Kur'an-ı Kerim'in tarihe bakışını, tarihi bir Müslümanın nasıl algılaması gerektiğini ve bunu nasıl hayatına taşıması gerektiğinin işaretlerini, malzemelerini büyük ölçüde ihtiva ediyor. Diyor ki, Sonra جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ Bizim bunca helak olmuş kavimden sonra, medeniyetten sonra, var edilişimizin, yaratılışımızın, hayatımızın bir hikmeti, bir sebebi vardır. Bu ayet-i kerime onu anlatıyor. Diyor ki, sonra sizi onlardan sonra, Onların ardından yeryüzünde arkadan gelen kimseler halifeler halefler yaptık. Aman için nasıl amelde bulunacağınızı görelim, ortaya çıkartalım diye. Nasıl amel edeceğinizi. Müslüman olarak ben asrımızın insanının Hatta bütün Müslümanların hatta İslam'ın karşısındaki en ciddi problemlerden birisinin bu olduğuna inanıyorum. İnsanların bu kadar maddeperest olmaları çok büyük bir musibettir. Müslümanın dinimiz bile bir noktadan itibaren maddi bir insan haline dönmüş. Yani kâfirlerin homo economicus dedikleri ideal insan tipleri tipi Yavaş yavaş biz insanlar, biz Müslümanlara da sirayet ediyor. En başarılı yönetim ekonomik olarak ülkeyi en çok rahatlatan yönetim görülüyor dünyamızda. Efendim işte şu oldu cari açıktı, şuydu buydu bir yığın kavramlarla milletin kafalarını, beyinlerini devamlı yıkıyorlar. Televizyonlarımız, bilmem nelerimiz, haber kanallarımız vesairemiz, bir bakıyorsunuz dünya ekonomisi, sırf ekonomiye ait olan, yahu en azından 4-5 tane kanal var. Sadece işi gücü ekonomi. Ekonomik yorumlar, haberler, borsalar, uluslararası borsalar, yerel borsalar, uluslararası cari açıklar, iflas eden ülkeler, iflastan kurtaracak ülkeler ve bunlarla insanlar oyalanıyor. Beyinleri bunlarla dolduruluyor. Kirletiliyor, yıkanıyor demeyeceği. Kirletiliyor. Berbat ediliyor. Zehirleniyor. İnsan gerçekten ekonomik bir hayvan haline geldi. Getirildi. Bunun arkasında kim ne derse desin konumuz o değil gerçi siyonizm vardır. Siyonizmin ideolojik yaklaşımları, hedefleri vardır. Ve bunun aracı olan zavallı, ahmak, haçlılık vardır. İnsanları, ırkları, kavimleri hedef almak söylemiyorum. Fakat işin vakası budur. Zihniyetlerden bahsediyorum. Alet ve bu aletin efendim, yönlendiricilerinden bahsediyorum. Bu böyledir. Niçin peki Cenab-ı Allah bunca helak edilen kavimden sonra... Bizler var edildik ve hala devam ediyoruz. Kıyamete kadar da devam edecek insanlık. Yani biz gözetim altındayız. Cenab-ı Allah bizim nasıl amel edeceğimize bakıyor. Amellerimiz tespit ediliyor ve amellerimizin karşılığını göreceğiz. Hayırsa hayır, şerse şer. Kim zerre miktarınca bir hayır işlerse onu görecektir. Kim zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir. Bu şuur, bu iman ile hayata bakan insanlar ne yapar? Hayırlarını çoğaltır, şerlerini azaltmaya çalışır. Elinden geldiği kadar insana, başkalarına zarar vermekten uzak durur faydalı bir insan olarak bu dünyadan geçip gitmenin yollarını arar olur ki bu hayırlarım sebebiyle bir Müslüman samimi olarak bana bir defa olsun Allah ona rahmet eylesin der Cenab-ı Allah da bu vesileyle bana olan rahmetini arttırır olmasa bile Cenab-ı Allah'ın yanında zaten hiçbir şey kaybolmaz buna inanan bir insan Beşeriyete zarar veremez Onun için Eğitim sisteminin temeli 4 artı 4 artı 8 25 falan değildir bunlar bu, bu hikaye bunlar. İnsanı Bu ilkeye göre yetiştir Eğitim budur kardeşim İster 4 artı 4 yap ister 4 artı 8 yap ister 4 artı 38 yap isterse de hiç müessesen olmaz Hiç önemli değil annelerimiz, babalarımız, geçmişlerimiz kimseye zarar vermezken aksine hayır yaparken bile sağ elinin yaptığı hayrı sol eline göstermeme mücadelesini verirken 4 artı 4 artı 4'ten mi geçmişti? Yoksa 8 yıllık temel eğitim mi okumuştu? Yoksa üniversite mi okumuştu? Böyle değil ki. İnanın günümüz öyle bir hal aldı ki diplomalar büyüdükçe şerleri büyüyor. Sizin eğitiminiz bu. Daha başka bir netice bekleyemiyoruz. Çünkü kötü tohum kötü ağaç bitirir. Başka türlü olmaz, bunun başka neticesi olmaz. Eğitimin ıslahı böyle bir inançla insan yetiştirmekle mümkündür. Ben zerre kadar bir hayır işlersem karşıma çıkacaktır. Zerre karşı kadar bir kötülük işlersem karşıma çıkacaktır. Bu inancı insanların kalbine yerleştirin ve salın cemiyete. Hiç Allah'ın izniyle toplum, zaten bir toplumun yükselmesi, kalkınması bununla olur. İnsanlar sürekli hayır üretirse, şerden uzak durursa, o toplum nasıl geriler söyler misiniz bana? Zerre kadar hayır işleyen bir insan, çalışkan bir insandır. Yerinde duramaz o. Çünkü benim zerrelerim bana lazım der. Ne kadar zerrelerimi çoğaltırsam benim için o kadar iyidir der. Çünkü o dünya hayatında kazanacağı beş on kuruşun peşinde değildir. Onun hayatı aşan bir hedefi vardır. Dünyadan büyük hedefi vardır. O ahiret için yaşayan bir insan. İnsanları ahiret için yaşatmadıkça dünyanın imar edilmesi, beşeriyetin rahat ve huzur bulması mümkün değildir. Cenab-ı Allah'tan öğrendiğimiz budur. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün salih insanların, bütün iyi insanların bize gösterdikleri budur. Biz bunu görüyoruz, bunu söylüyoruz. Rabbim de bizleri onların yolundan ayırmazsa inşallah. Devam ederiz inşallah.